Bir köye gittiğiniz zaman mesela komşu köyün konuşması bizim köyden farklıydı. Bunlar <gülüyor> tabii bir şey yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ve min ayyatihi neydi o şeyde bir ayet kime vardı? "İxtilaf elsin etukum ve alwan ikum" mi? Evet, 405. Rum suresi, evet. Rum suresinin 22. ayetinde diyor ki? Min ayeti, "Halkus semaveti belart ve ihtilaf elsinetikum ve elwanikum. <gülüyor> Göklerin ve yerin yaratılışı renklerinizin ve dillerinizin farklılığı Cenab-ı Hak'ın ayetlerindendir." diyor. Yani e, takım belgelerden, göstergelerden dir.